Kiraz Usta, çocuk gibi ağlayıp gülen bir odun parçası bulunca, Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün bir kral diyecektir küçük dinleyicilerim. Hayır sevgili çocuklar, yanıldınız. Bir varmış, bir yokmuş, bir odun parçası varmış. Öyle değerli bir odun parçası da değilmiş hani. Kışın ısınmak için yakılanlardanmış. Ne olmuş, ne bitmiş bilmiyorum. Ama günlerden bir gün... Bu odun parçası, marangoz Kiraz Usta'nın eline geçmiş. Usta'nın adı Antonio'ymuş aslında. Ama burnunun ucu hep kiraz gibi kırmızı ve ışıl ışıl olduğundan böyle çağrılırmış. Kiraz Usta, odun parçasını görünce pek sevinmiş. Masanın ayağını yapmak için kullanacakmış onu. Kolları sıvayıp, baltayı eline aldığında, ''Bana vurma!'' diyen incecik bir ses duymuş. ''Usta'nın halini bir düşünün hele.'' Öylece kala kalmış. Ardından bir sağına, bir soluna, bir önüne, bir arkasına bakmış. Kimse yokmuş. Masanın altını, dolabın içini yoklamış. Kapıya çıkıp yola bakınmış ama kimsecikleri görememiş. Duyduğu ses de neyin nesiymiş. ''Anlaşıldı.'' demiş. ''Yanılmış olmalıyım. İşimin başına döneyim en iyisi.'' Kaşımış peruğunu, gülmüş geçmiş. Çalışmaya koyulur koyulmaz. ''Ay!'' ''Canımı yakıyorsun!'' diye haykırmış incecik ses. Kiraz Usta bu defasında donmuş kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmış. Hay, diyen bu ses de neyin nesi? Kimse yok ki. Odun parçası çocuk gibi ağlayıp söylenmeyi öğrenmiş olmasın sakın. Odunun içinde bir çocuk saklanmış olmasın sakın. ''Yok canım, değildir. Olur mu hiç böyle şey?'' diye geçirmiş içinden. Ama odun parçasını gene de, ne olur ne olmaz... Oradan oraya savurmuş. İçine bir çocuk saklanmışsa, Çıkardığı sesler anlarmış. Kulak kabartmış, çıt yokmuş. Bir dakika, üç dakika, beş dakika beklemiş, Ama gene çıt yokmuş. Anlaşıldı, demiş. Kaşımış Peron'u, gülmeye çalışmış. Ay diyen sesi ben uydurmuş olmalıyım. İşimin başına geçeyim. Bırakmış baltayı kenara, Almış eline rendeyi. Gel gelelim, işe koyulunca, Kikir diyen bir ses duymuş. ''Dur, dur, <gülüyor> gıdıkla beni?'' diyormuş ses. İşte bu defasında Kiraz Usta düşüp bayılmış. Ayıldığında burnu bile kireç gibiymiş. 2. Cephetton'un aklına kukla yapmak gelince. Tam o sırada kapı çalınmış. Kiraz Usta'nın ayağa kalkacak hali bile yokmuş. ''Buyurun.'' diye seslenmiş. Derken, içeri dinç mi dinç, ihtiyar Cepetto girmiş. Peru mısır gibi sarı, püre gibi yumuşak olduğundan, civardaki çocuklar onu, mısır püresi diye çağırırmış. Cepetto, ismi konusunda şaka kaldırmazmış ama. Vay ona mısır püresi diyenin haline. Günaydın Antonio Usta. Yerde oturmuş, ne yapıyorsunuz? Karıncaları okuma yazma öğretiyorum. Aman ne iyi. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Rüzgar atmadı, bacaklarım getirdi. Bir ricam olacaktı sizden. Emriniz başım üstüne arkadaşım Cepetto. Aklıma bir fikir geldi. Neymiş? Ahşaptan güzel bir kukla yapmak istiyorum. Dans etsin, cambazlık yapsın, hop kalksın, hop otursun. Kuklamla dünyayı dolaşayım, ekmeğimi geze geze kazanayım diyorum. Ne dersiniz? Harika mısır püresi! Böyle çağrıldığını duyan Cepeto küplere binmiş. Bana neden hakaret ediyorsunuz? demiş kızgın kızgın. Hakaret mi? Mısır püresi dediniz. Ben demedim. Yok ben dedim. Siz dediniz tabii başka kim olacak? Demedim. Dediniz. Demedim. Dediniz. Tartışma hararetlenmiş. Cepetto, Kiraz Usta'nın kıraç alan peruğunu, Kiraz Usta da Cepetto'nun sarı peruğunu çekip almış. Ancak sonra iki ihtiyar el sıkışıp barışmışlar. Peruklarını da birbirlerine geri vermişler. Kukla yapacağım diyordunuz arkadaşım Cepetto. Evet, evet. Kukla yapmam için odun parçası verir misiniz? Kiraz Usta pek bir memnun olmuş. O çok korktuğu odun parçasını arkadaşına uzatmış. Odun parçası da... Paat diye cephettin onun bacağına vurmuş. Aman Kiraz Usta. Hediye böyle mi verilir? Topal kalacaktım az kalsın. Ben yapmadım. Yok ben yaptım. Kim yapacak? Siz yaptınız tabii. Bütün suç odunun. Yok da neler. Doğru söylüyorum. Yalancı. Mısır püresi seni. Ayı. Mısır püresi. Şebek. Şöbek. Mısır püresi! Bu sözü üçüncü kez duyan Cepetto iyiden iyiye kızmış. Kiraz Usta'nın peruğunu çekmiş. Kiraz Usta da Cepetto'nunkini. Ama iki arkadaş uzun süre dargın kalmamışlar. El sıkışıp barışmışlar. Cepetto da almış eline armağanını, memnun mesut yola çıkmış. 3. Kukla afacanlık yapmaya başlayınca Cepetto eve varmış. Evi küçük bir odaymış. İçinde kırık dökük bir sandalye, eski bir yatak ve yıllanmış bir masa varmış. Kukla yapmak için hemen kolları sıvıyan Cepetto bir yandan da ona ne ad vereceğini düşünmeye koyulmuş. Düşünmüş, taşınmış. En sonunda buldum demiş. Ona Pinokyo diyeceğim. Bu ise muğur getirir. Tanıdığım bir Pinokyo ailesi vardı. Hepsi de gayet iyi geçinip gidiyordu. Derken kuklanın saçını, alnını, gözlerini yapmaya koyulmuş. Bir de ne görsün? Kuklanın gözleri hareket ediyor ve ona bakıyormuş. Bir çift ahşap gözün kendisine baktığını gören Cepetto, hem hayretler içinde kalmış hem de bozulmuş. ''Ne bakıyorsun?'' demiş ters ters. Cevap veren olmamış. Derken kuklanın burnunu yapmış. Ama yapar yapmaz burun uzamaya başlamış. Öyle uzamış, öyle uzamış ki, Ucu birkaç dakika içinde almış başını gitmiş. Zavallı Cepetto burnu kısaltıyor ama burun kısaldığı gibi uzuyormuş. Ardından sıra kuklanın ağzına gelmiş. Ağzına kavuşan kukla gülmeye şakalaşmaya başlamış. Cepetto, gülmeyi kes demiş ama nafile. Gülmeyi kes diye yinelemiş. Bu kes sesi tehditkarmış. Ağz gülmeyi kesmiş ama bu defasında da dil çıkarmış. Cepetto planları suya düşmesin diye bunu görmezden gelmiş. Kuklanın çenesini, boynunu, omuzlarını, kollarını ve ellerini yapmış. Eller biter bitmez Cepetto bir de bakmış ki başında peruk yokmuş. Kukla kapmış onu. Pinokyo, mu geri veremem demiş Cepetto. Ama Pinokyo peruğu geri vereceğine kendi başına takmış. Cepetto çok üzülmüş. Ah afacan evladım. Daha en baştan babana saygısızlık etmeye başladın sen. Kötü bir başlangıç yaptık. Pek kötü, demiş. Bunu der demez de gözünden yaş akmış. Kuklanın bacak ve ayakları eksikmiş daha. Ayaklar tamamlanınca Cepetto'nun burnuna bir tekmeyi sabit etmiş. Kendim ettim, kendim buldum. Önceden düşünecektim. Artık çok geç, diye düşünmüş Cepetto. Sonra da yürümesi için kuklayı yere bırakmış. Kuklanın nasıl hareket edeceğini bilmediğini görünce, Cepetto onun elinden tutmuş ve yürümesini öğretmiş. Derken, Pinokyo tek başına yürümeye, odanın içinde koşmaya başlamış. Ardından da evin kapısını açıp tabana kuvvet kaçmış. Ah zavallı Cepetto! Onun peşinden koştuysa da yakalayamamış. Pinokyo dolu dizgin gidiyormuş. Cepetto, ''Yakalayın onu!'' dediyse de etraftakiler gülüp geçmekle yetinmiş. Derken patırtıyı duyan bir polis, Pinokyo'nun önüne dikilmiş. Afacan Pinokyo, onun bacaklarının arasından geçmeye kalkmış. Ama polis onu burnundan yakaladığı gibi Cepetto'ya götürmüş. Cepetto, ders olsun diye Pinokyo'nun kulağını çekmek istemiş. Ama bir de bakmış ki, Pinokyo'nun kulakları yokmuş. Ona kulak yapmayı unutmuş meğerse. Bunun üzerine, onu boynundan tutup, ''Evde hesaplaşacağız.'' demiş. Pinokyo kendini yerlere atıp ağlamaya koyulmuş. Yoldan geçenler, zavallı kuklacık, Cepetto iyi bir adama benziyor ama gerçekte kim bilir nasıldır. Kuklayı parçalamasa bari, demişler. O kadar dil dökmüşler ki polis Cepetto'yu hapse atmaya karar vermiş. Cepetto da, ''Ah evladım, sana ne emek verdim oysa'' diye sızlanarak polisi izlemiş. 4. Pinokyo, cırcır cır böceğiyle karşılaşınca. İşte böyle sevgili çocuklar. Cepetto suçsuz yere hapse girerken, afacan Pinokyo, koşar adım eve dönmüş. Yere çömelip oturmuş. Hoşnut hoşnut gülümsemeye koyulmuş. Ama hoşnutluğu çok sürmemiş. Çünkü, cır, cır diyen bir ses duymuş. Arkasını dönünce, duvarda kocaman bir cırcır cır böceği olduğunu görmüş. Kimsin sen? ''Ben konuşan cırcır cır böceğim. Yüz yılı aşkın bir zamandır burada oturuyorum.'' ''O da artık benim. Bu yüzden bana bir iyilik yap da gidiver bir zahmet.'' demiş kukla. ''Sana önemli bir gerçeği söylemedikçe gitmeyeceğim.'' diye yanıt vermiş cırcır cır böceği. ''Söyle de git.'' ''Anne babalarına isyan eden çocukların, baba evini şımarıklık yüzünden bırakanların vay haline. Onların başına iyi şeyler gelmez.'' Yaptıklarından er ya da geç büyük pişmanlık duyarlar. Öt, öt cırcır cır böceği. Ne dersen de caydıramazsın beni. Gün doğar doğmaz gideceğim buralardan. Kalmak, diğer çocuklar gibi yaşamak, okula gitmek, ders çalışmak istemiyorum. Kelebeklerin peşinden koşmak, ağaçlara tırmanmak, keyfime bakmak istiyorum. Seni şaşkın seni. Böyle yaparsan tembel bir eşekten farkın kalmaz. Herkes sana güler. Kapa uğursuz çeneni cırcır cır böceği. Ama cırcır cır böceği sabırlı ve bilgeymiş. Pinokyo'nun kabalığına aldırış etmemiş. Onun iyiliğini düşünüp öğütler vermiş. Okula gitmek istemiyorsun madem, meslek edin. Dünyadaki tüm meslekler arasında sevdiğim bir tek meslek var. Hangisi? Keyif. Ye, iç, yan yat, uyu. Sabah akşam gez, toz, eğlen. İşte bu meslek. Bak bilesin, bu dediğini yapanların sonu ya hastanedir ya hapishane. Kapa o uğursuz çeneni. Ah Pinokyo. Senin için üzülüyorum. Niyeymiş o? Dik başlı olmana üzülüyorum. Bunun sonu iyi değil. Bu sözler üzerine Pinokyo küplere binmiş. 5. Pinokyo'nun karnı acıkınca. Hava kararmış, gece olmuş. Pinokyo'nun karnı guruldamaya başlamış. Aradan zaman geçtikçe de kukla iyiden iyiye acıkmış. Yiyecek bulmak için her tarafa bakmış. Aramış, taramış ama hiçbir şey bulamamış. İşte o zaman ağlamaya koyulmuş. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da Ah, cırcır cır böceği haklıymış. Babama karşı çıkmakla hata etmişim. Ah, babam burada olsaydı ben böyle aç kalır mıydım hiç? Açlık ne de kötü şeymiş, diyormuş. Kurtlar gibi açmış zavallıcık. Derken, Gözüne beyaz, yuvarlak bir şey çarpmış. ''Gözlerime inanamıyorum. Yumurta mı bu yoksa?'' deyip yerinden fırlamış. ''Evet, gerçekten de yumurtaymış. Pinokyo sevincinden yerinde duramamış.'' ''Rafadan mı yapsam da yesem, yoksa omlet yapsam da mı yesem?'' ''Yok yok, sahanda yumurta yapacağım.'' Almış eline tavayı, koymuş ocağa. Bakmış evde ne zeytinyağı var, ne de tereyağı. Tavaya biraz su koymuş. Su ısınınca yumurtayı kırmış. Bir de ne görsün? Karşısında memnun mesut, gülen bir civciv duruyormuş. ''Pinokyo, dostum çok teşekkürler. Dünyaya gelmek için kabuğumu kırmak zorunda bile kalmadım. Sana minnettarım dostum. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.'' Civciv kanatlarını açmış, aralık pencereden çıkmış gitmiş. Pinokyo da ağzı açık, arkasından öylece baka kalmış. Bir süre sonra...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 6. Pinokyo uykuya dalınca Soğuk mu soğuk bir kış gecesiymiş. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyormuş. Rüzgar uğulduyor, yerdeki tozları kaldırıyormuş. Pinokyo, gök gürlemesinden de, şimşeklerden de korkuyormuş. Ama açlığı korkusundan da şiddetliymiş. Evden koşar adım çıkması bundanmış. Yollar karanlık ve ıssızmış. Dükkanların kepenkleri, evlerin kapıları, pencereler, perdeler... Hepsi kapalıymış. Umutsuzluğa ve açlığa yenik düşen Pinokyo, önüne gelen ilk evin zilini çalmış. Birilerinin camdan bakacağını ummuyormuş. Nitekim beklediği gibi olmuş da. Pencereye bir adam çıkmış. Bu saatte ne istiyorsun? diye sormuş. Rica etsem bana bir parça ekmek verir misiniz? Bekle hemen geliyorum, demiş adam. Pinokyo'yu insanların uykusunu bölmek için evlerin zillerini çalan haylaz, şakacı çocuklardan biri sanmış. Aradan bir dakika bile geçmemiş ki, pencere yeniden açılmış. Camın önüne geldi, şapkanı uzat. Pinokyo pencerenin önüne geçmiş. Şapkasını çıkarıp uzatmasıyla bir kova suyun altında kalması bir olmuş. Baştan aşağı ıslanan Pinokyo, çaresiz evin yolunu tutmuş. Kurtlar gibi aç, sus samuru gibi ıslak. Bütün gün yük taşımış bir eşek gibi yorgun olan Pinokyo çareyi kestirmekte bulmuş. Ayaklarını yanan tandıra dayayıp uykuya dalmış. Uyurken ahşaptan ayakları yavaş yavaş yanıp kül olmaya başlamış. Pinokyo bundan habersiz mışıl mışıl uyuyormuş. Gün doğarken kapı çalınmış. Pinokyo uykusundan uyanmış. ''Kim o?'' diye sormuş bir yandan da gözlerini ovuşturarak. ''Benim'' demiş bir ses. Bu Cepetto'nun sesiymiş. 7. Cepetto içeri girince Henüz uyku mahmuru olan Pinokyo, ayaklarının yandığının farkında değilmiş. Babasının sesini duyunca kapıyı açmak için yerinden fırlamış. Ama fırladığı gibi yere kapaklanmış. ''Aç kapıyı!'' diye sesleniyormuş Cepetto. ''Açamıyorum babacım!'' Pinokyo yürümeye çalıştıkça yuvarlanıp düşüyormuş. Gözlerinden oluk oluk yaşlar akmaya başlamış. ''Niye açamıyorsun?'' Ayaklarımı yediler de ondan. Hadi canım, kim yemiş ayaklarını? Talaşla oynayan kediyi görünce, Kediyi verdi, demiş Pinokyo. Aç kapıyı diyorum sana. İçeri girdiğimde kediyi görürsün sen. Babacım, dik duramıyorum. Ah bu başıma gelenler. Ömrüm boyunca dizlerimin üstünde yürümek zorunda kalacağım. Bütün bu sözlerin, ağlayışların, kuklanın yeni bir haylazlı olduğunu sanan Cepetto, duvara tırmanıp pencereden girmiş. Pinokyo'ya da güzel bir ders vermek niyetindeymiş. Ama onu o halde, yerde, gözyaşları içinde, ayaksız görünce kalbi hemen yumuşayıvermiş. Pinokyo'yu sarmış, sarmalamış, öpmüş, bin bir sevgi sözcüğü söylemiş. Sevgili Pinokyo, ayakların nasıl yandı? Bilmiyorum babacım. Öyle kötü bir gece geçirdim ki ömrüm boyunca unutmayacağım. Pinokyo, cırcır cır böceğini, acıktığını, civcivi, yemek bulmak için yollara düştüğünü, Başından aşağı bir kova su döktüklerini, bir içare eve döndüğünü, yorgunluğunu, ısınmak ve kurumak için ayaklarını tandıra koyduğunu, kısacası tüm başına gelenleri karman çorman anlatmaya koyulmuş. Hem anlatıyor, hem de hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Cepetto, Pinokyo'nun söylediklerinden tek bir şey anlamış. O da Pinokyo'nun kurtlar gibi aç olduğuymuş. Cebinden üç armut çıkarıp uzatmış. Al sevgili Pinokyo, kahvaltımı sana seve seve veriyorum. Ye ve doy sevgili evladım. Afiyet şifa olsun. Ben öyle kabuklu yemem. Kabuklarını soyar mısın? Kabuklarını soymak mı? Bu kadar şımarık olduğunu bilmiyordum. Ne fena. Hayatın binbir hali var. Her şeyi yemeyi öğrenmelisin. İyi diyorsun demesine ama ben kabukları soyulmamış meyve yemem. Yemeyeceğim. Bunun üzerine iyi kalpli Cepetto armutların kabuklarını soymaya, onları dilimlemeye koyulmuş. Pinokyo kabukları atmak üzereymiş ki Cepetdo onu durdurmuş. Atma, işimize yarayabilir. Hayatın bin bir hali var. Ben onları yemem. Sen gene de atmayı ver. Pinokyo bu sefer de armutların çöpünü atmaya koyulmuş. Cepetdo onu gene durdurmuş. Atma, işimize yarayabilir. Hayatın bin bir hali var. Ben onları yemem. Sen gene de atmayı ver. İlk lokmada birinci. Diğer lokmada ikinci sonraki lokmada da üçüncü armudu yiyip bitiren Pinokyo ben hala açım demiş. Ah evladım başka hiçbir şeyim yok. Hiç mi? Hiç. Sadece armutların çöpüyle kabukları var. Sonra ne yapalım başka çare yok demiş Pinokyo ve kabukları yemeye koyulmuş. Ama açlığı geçmemiş. Ne yapalım başka çare yok demiş ve armutların çöpünü de yemiş. Ardından gülümsemiş. İşte şimdi doydum. Gördün mü bak, haklıymışım, demiş Cepetto, oğlunun başını şefkatle okşayarak. 8. Pinokyo yeni ayaklarına ve ABC kitabına kavuşunca. Açlığı geçiveren kukla ağlayıp sızlanmaya başlamış. Yeni ayakları olsun istiyormuş. Cepetto ses çıkarmamış. Pinokyo'nun bir daha yaramazlık yapmaması için ders almasını istiyormuş. Aradan saatler geçmiş. Sonunda Cepetto, ''Sana niye gene ayak yapayım? Evden yine kaçasın diye mi?'' diye sormuş. ''Söz veriyorum. Bugünden itibaren uslu olacağım.'' demiş Pinokyo hıçkırıklar içinde. ''Bütün çocuklar istedikleri bir şey olduğunda böyle söyler.'' ''Ben diğer çocuklar gibi değilim. Ben herkesten iyiyim ve hep doğruyu söylerim çalışacağım ve seni hiç üzmeyeceğim. Söz veriyorum.'' Sert gibi görünmeye çalışsa da Cepetto, Pinokyo'yu öyle üzgün görmeye dayanamıyormuş. Hiçbir şey söylemeden işe koyulmuş. İki ahşap parçası alıp harıl harıl çalışmaya koyulmuş. Aradan bir saat bile geçmeden güzel bir çift ayak çıkmış ortaya. ''Gözlerini yum ve uyu.'' demiş Cepetto Pinokyo'ya. Pinokyo, gözlerini kapatıp uyuma numarası yapmış. Cepetto, Yaptığı ayakları Pinokyo'nun bacağına güzelce yapıştırmış. Kukla, ayaklarına kavuştuğunu anlar anlamaz kabına sığmaz olmuş. Hoplamış, zıplamış, bin bir takla atmış. Babacım, benim için yaptığınız her şeye karşılık olarak okula gitmek istiyorum. Aferin sana evladım. Ama okula gitmek için giyecek bir şeylere ihtiyacım var. Cepetto fakirmiş, cebinde metelik yokmuş. Pinokyo'ya, kağıttan elbise, ağaç kabuğundan ayakkabı, Ekmek içinden bere yapmış. Kukla aynaya bakınca mutluluktan havalara uçmuş. Öyle mutlu, öyle mutluymuş ki. Tam bir beyefendi gibi görünüyorum. Evet, çok iyi görünüyorsun. Ama unutma, kılık kıyafetle adam olunmaz. Babacım, benim hala bir eksiğim var. Okula böyle gidemem. Neymiş eksiğin? ABC kitabım yok. Haklısın. Ne yapsak? Çok basit. Gidip satın alırız. Hangi parayla? Bende para yok. Bende de yok Pinokyo, demiş Cepetto üzgün üzgün. Pinokyo da üzülmüş. Aradan biraz zaman geçmiş. Cepetto, bir çaresini bulacağız, deyip çıkmış. Geri döndüğünde elinde ABC kitabı varmış. Ama üzerinde mont yokmuş. Babacım, montun nerede? Sattım. Niye sattın? Dışarıda kar yağıyor. Yok, hava öyle soğuk değil. Pinokyo anlamış. Cepetto, onun kitapsız kalmasına dayanamamış, montunu satıp kitap almış. Kukla, koşup babasına sarılmış ve onu öpücüklere boğmuş. 9. Pinokyo, kukla tiyatrosuna gitmek isteyince. Kar durmuş, Pinokyo, Yeni ABC kitabını alıp okul yolunu tutmuş. Bir yandan da bin bir şey düşünüyor. Bin bir hayal kuruyormuş. Bugün hemen okumayı öğrenmek istiyorum. Yarın yazmayı öğreneceğim. Ertesi günde sayıları. Sonra da keskin zekam sayesinde bin dolu para kazanacağım. İlk olarak babama güzel bir mont alacağım. Düğmeleri altından olacak. Babacığım bunu hak ediyor. Okuyayım diye karda kışta montunu sattı. Altın kalpli bir baba o. İşte... Duygulu duygulu bütün bunları düşünürken uzaklardan bir müzik duyar gibi olmuş. Lay lay lum, lay lay lum. Durup kulak kabartmış. Ses deniz kıyısından geliyormuş. Bu müzik denesi Yazık ki okula gitmem gerek. Üf ya! Peki ya okula gitmesem ne olur? Bocalamış. Karar vermesi gerekiyormuş. Ya okula gidecekmiş ya da müziğin geldiği yere. Düşünmüş, taşınmış. ''Bugün müzik dinleyeceğim. Okula yarın giderim. Okula gitmek için hep zaman var nasılsa.'' demiş omuz silkerek. Koşar adım müziğe yönelmiş. İlerledikçe ezgileri daha iyi duyuyormuş. Nihayet kalabalık bir meydana varmış. Orada ahşaptan bir baraka görmüş. Önünde binbir renkli bir afiş asılıymış. ''Bu koca baraka nedir?'' diye sormuş. ''Afişi okusana.'' Okurdum okumasına da bugün okuma yazma bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ne ayıp. Kukla tiyatrosu yazılı. Başlığı çok oldu mu? Şimdi başlıyor. Kaç lira? Dört. Pinokyo gösteriyi görmeyi o kadar istiyormuş ki, hiç çekinmeden, bana yarına kadar dört lira borç verir misiniz? diye sormuş. Bugün veremem. Ceketimi satsam? Kağıttan ceketi kim ister? Ayakkabılarım ateş yakmaya yarar sadece. Bere? Ökmek için bereyi ne yapayım? Fareler yer onu. Pinokyo diken üstünde gibiymiş. Elinde son bir koz varmış ama söylemeye bir türlü dili dönmüyormuş. Başından terler dökülmeye başlamış. Yepyeni ABC kitabımı versem ben okumayı zaten biliyorum. Konuşmayı duyan bir pazarcı "Ben alırım." demiş. Pinokyo Kitabını öyle ayaküstü satı vermiş, oğluna kitap almak için montunu satan Cepetto ise soğuktan tir tir titriyormuş o sırada. 10. Kukla tiyatrosunda işler karışınca, Pinokyo tiyatro gösterisine küçük bir gecikmeyle gitmiş. Girdiğinde iki kukla, Arlecchino ile Pulcinella, aralarında şakacıktan atışıyorlarmış. Seyirciler de kahkaha üstüne kahkaha atıyormuş. Derken Arlechino, ''Gözlerime inanamıyorum. Pinokyo mu o yoksa?'' demiş. Pulcinella, ''Evet evet, gerçekten de Pinokyo.'' diye yanıt vermiş. Bir diğer kukla da, ''Evet kesinlikle o.'' demiş. Ardından bütün kuklalar hep bir ağızdan, ''Evet evet o.'' demeye koyulmuşlar. ''Pinokyo, kardeşimiz! Yaşa Pinokyo!'' Bu tezahürat üzerine, Pinokyo hemen kalkıp sahnede yerini almış. Kuklaların hepsi onun boynuna atılmış, şenlik yapmış. Hisli bir görüntüymüş. Ama oraya duygulanmaya değil, eğlenmeye gelen seyirciler, ''Gösteri istiyoruz, gösteri istiyoruz!'' diye bağırmaya koyulmuş. Seyircinin çabası boşaymış. Kuklalar oyuna devam etmek yerine Pinokyo'yu omuzlarına alıp sahnede tur atmışlar. Hal bu olunca sahneye kuklacı gelmiş. Öyle iri yarıymış ki, ona şöyle bir bakmakla bile korkarmış insan. Yere sarkan, uzun, kapkara, bakımsız bir sakalı varmış. Ağzı fırın gibi geniş, gözleri ise ateş parçası gibiymiş. Elinde de kırbacı varmış. Kuklacı beklenmedik bir şekilde sahneye çıkınca, çıt çıkmaz olmuş. Öyle bir sessizlik çökmüş ki, sinek vızıldayacak olsa duyulurmuş. Zavallı kuklacıklar, korkularından yaprak gibi titriyorlarmış. Kuklacı, Pinokyo'nun önüne dikilerek, ''Niye gelip oyunumu bozdun?'' diye sormuş gürleyerek. ''Saygıdeğer beyefendi, benim bir suçum yok, inanın ki'' demiş Pinokyo eğilip büzülerek. ''Seninle akşam hesaplaşacağız'' diye tekrar gürlemiş adam. Gösteri bitip de akşam olunca, kuklacı, ''Gösteriyi berbat eden kuklayı getirin. Onu cezalandıracağım.'' diye kükremiş. Arlecino ile Pulcinella tereddüt etmişler. Pinokyo'yu kuklacıya götürmek istemiyorlarmış. Ama kuklacı öyle bir bakış atmış ki başka çağrıları kalmamış. Pinokio, babacım, babacım kurtar beni diye yakarmış ama Cepetto yakarışlarını duymamış. O sırada evde gözlerini kapıya dikmiş, oğlunun yolunu gözlüyormuş. 11. Pinokyo tehlikeyi kıl payı atlatınca Kuklacının adı Alev Yutanmış. Kendi de adı gibi ürkütücüymüş. Ama aslında kötü kalpli değilmiş. Pinokyo tir tir titreyip ''Canımı yakmayın, canımı yakmayın'' diye haykırınca Alev Yutan hemen duygulanmış Ve ortalık ''Hapşu'' sesiyle yankılanmış. O aksırık üzerine Arlequino rahatlamış ve fısıldayarak ''Korkma sevgili kardeşim.'' ''Alev yutan hapşırdı. Bu kalbinin yumuşadığına işaret.'' demiş. Bütün insanlar duygulandıkları zaman ağlarlar ya da gözleri dolar. Alev yutan ise hapşırırmış. Alev yutan aksırdıktan sonra da aksi durmaya çalışmış. ''Köt ağlamayı, sinirimi bozuyorsun.'' demiş. Ama tekrar tekrar hapşırmaya koyulmuş. ''Çok yaşayın.'' demiş Pinokyo. ''Sağ olasın. Annenle baban hayatta mı?'' Babam evet. Annemi hiç tanımadım. Bana şöyle okkalı bir ceza versem. Baban ne üzülür kim bilir. Zavallı adamcağız. Bunu söyler söylemez, Alev Yutan gene üst üste hapşırmış. Çok yaşayın. Sağ olasın. Gösterimi mahvettiğin için seni cezalandırmaktan vazgeçtim. Yaşasın. Senin yerine Alekino'yu cezalandıracağım. Zavallı Arlechino. Beti benzi atmış. Bacakları titri titremeye başlamış. Arkadaşını perişan halde gören Pinokyo, kuklacının ayaklarına kapanmış. Yalvarırım Alevi Tan Bey, ne olur. Ne istiyorsun? Arlechino'yu cezalandırmayın, ne olur. Olmaz. Gösterimi berbat ettiniz. Birisi bunun bedelini ödemeli. Bunun üzerine Pinokyo öne çıkmış. Korkudan titriyormuş. Ama... Dostu için tüm cesaretini toplayarak, o benim dostumdur. Onun benim yerime cezalandırılmasına dayanamam. Ben razıyım. Buyurun, beni cezalandırın, demiş. Bu sözler üzerine tüm kuklaların gözü yaşla dolmuş. Derken bir aksırık sesi daha duyulmuş. Alev yutan, Pinokyo, sen iyi kalpli bir çocuksun. Bu seferlik, deyince, Pinokyo hemen vermiş. Alev yutana sarılarak, ceza vermekten vaz mı geçtiniz? diye sormuş. Vazgeçtim, evet. Hepinizi affediyorum kuklalarım. Ama gösterimi bir daha asla mahvetmeyin. Bir daha asla demiş kuklalar ve hoplamaya zıplamaya, şarkı söyleyip oynamaya koyulmuşlar. 12. Pinokyo her gördüğünü dost sanınca, Ertesi gün Alev Yutan, Pinokyo'yu bir kenara çekmiş. ''Babanın adı ne?'' ''Cepetto.'' ''Ne iş yapıyor?'' ''Fakir.'' ''Kazancı yok mu?'' ''Cebinde metelik yok. Babacım bana kitap almak için montunu sattı.'' ''Vah vah! Pinokyo, sen bu beş altını al, babana ver. Selam ve saygılarımı da ilet. Hadi bakalım, doğru evine.'' Pinokyo minnetini ifade edecek söz bulamamış. Alev sımsıkı kucaklayabilmiş sadece. Dostlarıyla selamlaşmış, ardından da mutluluktan seke seke evin yolunu tutmuş. Ne var ki bir süre sonra karşısına topal tilkiyle gözü kör kedi çıkmış. Tilki ayağı topal olduğu için kediye yaslanarak yürüyormuş. Kedi de gözü görmediğinden tilkinin rehberliğinde ilerliyormuş. Merhaba Pinokyo, demiş tilki nezaketle. Adımı nereden biliyorsun? Babanı biliyorum. Nerede gördün babamı? Evinin kapısında. Ne yapıyordu? Soğuktan ter ter titriyordu. Bugünden tezi yok. Babam asla titremeyecek. Niyeymiş o? Çünkü servet edindim. Hadi canım, sen mi? Güldürme bizi. Tilki de, kedi de kıkır kıkır gülmeye koyulmuş. Alaya alınınca gururu yaralanan Pinok yok. Cebindeki altın paraları şakırdatmış. Elimde tamı tamına beş altın para var, demiş göğsünü şişirerek. Hayret içinde kalan tilki, topal ayağıyla bir adım atmış. Kör ise gözlerini kocaman açmış. Ama Pinokyo böbürlenmekle öyle meşgulmüş ki, bunları fark edememiş. Bu paralarla ne yapmayı düşünüyorsun, diye sormuş tilki. Öncelikle babama harika bir mont alacağım. Sonra da ABC kitabı alacağım. Kendine mi? Evet, okula gitmek istiyorum. Ah Pinokyo, okuyayım deme sakın. Bak, ben okul yüzünden topal kaldım. Ben de okul yüzünden kör oldum. Tam o sırada kar gibi beyaz bir kuş gelip Pinokyo'nun omzuna konmuş. Her gördüğünü dost sanma sakın sevgili Pinokyo, yoksa pişman olursun. Zavallı güzel kuş, sözünü bitirdiği gibi kediye yem olmuş. Ne yaptın sen? diye çıkışmış Pinokyo. İçerisini kapamasını öğrensin diye yaptım. Sessizlik çökmüş. Yürümeye devam etmişler. Derken tilki aniden, Altınların ikiye katlansın ister misin Pinokyo Diye sormuş. Ne demek istiyorsun? Elinde sadece beş altın var. Bu altınlar on, yüz, bin olsun ister misin? Kim istemez? Ama mümkün mü hiç? Elbette. Ama eve gitmek yerine bizimle gelmen lazım. Hayır, gelemem. Eve gitmeliyim. Babam bekliyor. Parana para katmak istemiyorsun demek ki. Sen bilirsin. Kaybedersen sen olursun. Koybudun sen olursun diye tekrarlamış kedi. Gelseydin altınların bir günde bini bulurdu demiş tilki. Bini bulurdu diye tekrarlamış kedi. Ama nasıl olur diye sormuş binokyo. Mucizeler tarlası diye bir yer var. O tarlaya gidip minik bir çukur açıyorsun, içine ne bileyim mesela bir altın atıyorsun, biraz suluyorsun, bir tutamda tuz serpiyorsun, geceliğin uykunu bir güzel alıyorsun. Sen mışıl mışıl uyurken altın ağacı filizleniyor. Ertesi günde gidip altınlarını bir bir topluyorsun. Bu kadar basit işte. Biz dostumuz diye söylüyoruz bunları. Bin altınla dönmek varken eve beş altıncıkla dönmediği. Ama gelmek istemezsen gelme. Zenginlik zorla değil ya. Zenginlik zorla değil ya, diye tekrarlamış kedi. İstiyorum, istiyorum. Ah ağacım altın meyveler versin. Sizi de zengin edeceğim dostlarım. Biz zenginliğin değil, senin iyiliğinin peşindeyiz Pinokyocu. Pinokyo ne kadar şanslı olduğunu, ne iyi dostlar bulduğunu, kazanacağı altınlarla ne güzel şeyler yapacağını düşüne düşüne tilkiyle kedinin peşinden gitmiş mucizeler tarlasına varmayı iple çekiyormuş. 13. Pinokyo Hana Varınca Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Nihayetinde, akşam saatlerinde, yorgun argın bir halde, Karides Hanı'na varmışlar. Tilki, burada bir iki lokma bir şeyler yiyelim, yatıp uyuyalım. ''Gece yarısı yola çıkar, şafak vakti de gideceğimiz yere varırız.'' demiş. Hana girmiş, masaya geçmişler. Kedi balıklar, işkembeler, bıldırcınlar, tilki de tavuklar, pirzolalar, biftekler yemiş. Pinokyocuk ise biraz ekmek peynir atıştırmış. Hiç iş daha yokmuş. Yemek bitince tilki hancıya, ''Bize iki oda verin. Biri Pinokyo Bey, diğeri de arkadaşımla benim için. Gece yarısı yola çıkacağız.'' ''Uyandırmayı unutmayın.'' demiş. ''Elbette efendim.'' diye karşılık vermiş hancı göz kırparak. Ama Pinokyo öyle yorgun ve öyle dalgınmış ki, tilkiyle hancının gizli gizli bakıştığını da, hancının göz kırptığını da fark etmemiş. Pinokyo odaya girer girmez uykuya dalmış. Gece yarısına doğru kapı çalınmış. Rüyasında altın yemiş veren ağaçlar gören Pinokyo, tam elini uzatıp altınları almak üzereyken uykusundan uyanmış. Gelen hancıymış. ''Arkadaşlarım kalktı mı?'' diye sormuş Pinokyo. ''Çoktan. İki saat önce çıktılar.'' ''Ne aceleleri vardı ki?'' ''Kediye haber geldi. Yavrusu hastalanmış.'' ''Yemeğin parasını ödediler mi?'' ''Size öyle bir nezaketsizlik yaparlar mı hiç?'' ''Yapsalardı sevinirdim. Peki arkadaşlarımla nerede buluşacakmışım?'' ''Sabah vakti mucizeler tarlasında.'' Pinokyo akşam yemeği ve odalar için tam bir altın ödemek zorunda kalmış. Ardından yola çıkmış. Dışarısı zifiri karanlık olduğundan ağır ağır ilerlemiş. Bir süre sonra hafif bir ışık saçan bir böcek görmüş. Pinokyo, ne istiyorsun cırcır cır böceği? Eve dön ve elindeki dört altını babacığına ver. Yarından tesi yok babamı beyler gibi yaşatacağım. Dört altınım binlerce altına dönüşecek. Sana bir günde zenginlik vaat edenlere inanma evladım. Ya delidirler ya da dolandırıcı. Dön bu yoldan. Hayır, dönmeyeceğim. Saat geç, gece karanlık, yollar tehlikeli. Eve dön. Bugün zengin olacağım. Eve yarın döneceğim. Yapma Pinokyo. Er ya da geç pişman olursun. Hep aynı hikayeleri anlatıyorsun cırcır cır böceği. Git başımdan. İyi geceler Pinokyo. Talih seni haydutların eline düşmekten korusun. Bu son sözü der demez, cırcır cır böceği uzaklaşmış ve ortalık daha da kararmış. 14. Pinokyo haydutlara rastlayınca Biz çocuklar amma da şanssızız. Şu işe bak. Herkes bizi azarlıyor, uyarıyor, öğütlere boğuyor. Sanki hepsi annemiz babamız, sanki hepsi öğretmenimiz. ''Cırcır cır böceğine bak hele. Ona göre her yerde pusu kurmuş haydut. Her yerde tehlike var. Bence haydut diye bir şey yok. Onu büyükler, biz gece dolaşmayalım diye uydurmuş. Hem haydut olsa ne çıkar? Defolun gidin derim, olur biter. Hadi korkup kaçmadılar diyelim, o zaman da ben tabana kuvvet koşup kaçarım. Ne var ki bunda?'' Pinokyo böyle düşüne dururken bir hışırtı duymuş. Arkasını dönmüş ve iki karaltı görmüş. ''Eyvah! Haydutlar demiş içinden ve ne yapacağını bilmez halde dört altınını ağzına atmış. Ardından da kaçmaya çalışmış ama hemen yakalanmış. Ya paranı ya canını. Pinokyo altınları ağzına attığından konuşamamış. Parası olmadığını eliyle işaret etmiş. Hadi hadi sökül paraları diye tehditkar tehditkar haykırmış haydutlar. Pinokyo ceplerinin boş olduğunu göstermiş. Sökül paraları. ''Yoksa seni de özeriz babanı da.'' ''Babama dokunmayın sakın!'' diye bağırmış Pinokyo ağzının dolu olduğunu unutarak, haliyle de altınlar şakırdamış. Haydutlar ''Ağzım dolu ha demişler alaylı alaylı. Pinokyo'yu sarsmış, sallamışlar ama Pinokyo ağzını açmamış. Derken tüm cesaretini toplayıp tabana kuvvet kaçmaya başlamış. O koşuyor, haydutlar da peşinden koşuyormuş. Zavallı Pinokyo gün doğana dek en sesinde haydutlar kalbinde korku öylece koşmuş ama en nihayetinde yakalanmış. İki haydut Pinokyo ağzını açsın, altınları versin diye her yolu denemiş ama Pinokyo ağzını hiçbir şekilde açmamaya kararlıymış. Altınlarını gömecek, bir sürü altın edinecek, babasının rahat bir hayat sürmesini sağlayacakmış. Haydutlar en sonunda çareyi Pinokyo'yu ağaca bağlamakta bulmuşlar. Öylece bağlı kalırsa nihayetinde yorulur. Ağzını açıp altınları düşürürmüş. Kendileri de altınları alıp kaçarlarmış. Haydutlar, sen öyle dur bakalım. Biz birazdan gelip paralarını toplarız, <gülüyor> deyip gülerek uzaklaşmışlar. Bir başına, yorgun argın, aç bir ilaç, ağaca bağlı kalan Pinokyo, gözyaşlarına yenik düşmüş. Ah babacım, ah babacım, diye sızlanıp durmuş içinden. 15. Pinokyo, mavi saçlı, güzel bir peri ile tanışınca. Ama şans bu ya, yoldan geçen bir peri, ağaca bağlı, aygın baygın duran zavallı Pinokyo'yu görmüş. Saçları masmavi olduğundan, mavi peri diye anılan peri, Pinokyo'nun imdadına bir Şahin göndermiş. Şahin, gagasıyla Pinokyo'nun bağlarını çözmüş ve onu alıp, güzel mi güzel bir evin, güzel mi güzel bir odasının, güzel mi güzel bir yatağına bırakmış. Pinokyo'nun hali pek bir kötüymüş. Mavi peri, civardaki en ünlü doktorları çağırmış. Bunlardan biri karga, biri baykuş, diğeri de cırcır böceğimiş. Mavi peri doktorlara, ''Beyler, bu talihsiz kukla sağ mı değil mi söylemenizi rica ediyorum.'' demiş. Bunun üzerine karga öne çıkıp, Pinokyo'ya yaklaşmış. Onun bileğini tutmuş. Burnuna, ayaklarına bakmış. Uzunca bir inceleme sonunda, ''Kukla!'' ''Sanırım ölmüş olmalı. Ama ola ki ölmediyse, o zaman hayatta demektir.'' demiş. Ardından Baykuş, ''Sevgili meslektaşım ve dostum Kargayı yalanlamak istemem. Ama bana kalırsa kukla hayatta. Ama ola ki hayatta değilse, o zaman ölmüş demektir.'' demiş. Mavi Peri cırcır böceğine bakmış. ''Siz ne dersiniz?'' ''Ben temkinli bir doktorum. Ne söyleyeceğimden emin değilsem konuşmam, susarım.'' ''Bu kukla bana hiç yabancı değil. Onu uzun zamandır tanırım.'' O ana dek, kıpırtısız duran Pinokyo'yu birden bir titreme almış. ''Bu kukla pek yaramaz. Hiç büyük sözü dinlemeyen bir kukladır.'' Pinokyo gözlerini açıp kapamış. ''Haylazdır.'' Pinokyo utancından yüzünü çarşafla örtmüş. ''Babasını çok üzen, itaatsiz bir evlattır.'' Bunun üzerine Pinokyo ağlamaya başlamış. ''Ölü ağlıyorsa iyileşiyor demektir.'' demiş Karga. ''Sevgili meslektaşım ve dostum Karga'yı yalanlamak istemem ama bana kalırsa, ölü ağlıyorsa öldüğüne üzülüyor demektir.'' demiş Baykuş. 16. Pinokyo iyileşince Doktorlar odadan çıkar çıkmaz, peri elini Pinokyo'nun alnına koymuş. Ateş gibi yanıyormuş çocuk. Bunun üzerine peri bir bardak suya biraz ilaç karıştırmış ve tatlılıkla ''Bu ilacı iç ki iyileşesin Pinokyo'' demiş. ''Tatlı mı acı mı?'' ''Acı ama iyi gelecek.'' ''Acıysa istemem.'' ''Hadi ama Pinokyo.'' ''Acıysa istemem.'' ''İçtikten sonra ağzın tatlansın diye şeker vereceğim sana.'' ''Önce şekeri ver, ilacı sonra içeyim.'' ''Söz mü?'' ''Söz.'' Bunun üzerine peri şeker vermiş. Pinokyo, şekeri memnun mesut yiyerek, ''Ah, keşke şekerler ilaç olsa.'' demiş. Peri gülümsemiş. ''Şimdi sözünü tut bakalım.'' diyerek bardağı uzatmış. ''Çok acı, içmem.'' ''Ama tatmadın bile.'' ''Kokusundan anladım. Bir şeker daha alayım sonra.'' ''Söz mü? ''Söz.'' Pinokyo şekeri yemiş ama ilacı gene içmek istememiş. Yastığının yamuk durmasından şikayet etmiş, peri yastığı düzeltmiş. Kapının açık olmasından şikayet etmiş, peri kapıyı kapatmış. Peri Pinokyo'nun bin bir kaprisini giderdiyse de, ilacı içmesi için bin bir dil döktüyse de, onu buna bir türlü ikna edememiş. Pişman olursun bak. Umurumda bile değil. Çok hastasın ama. Bana ne? Ateşin çok yüksek. İçmeyeceğim işte. Ancak sonra... Pinokyo iyice fenalaşınca ilacı içmekten başka çare olmadığını anlayarak Peri'nin uzattığı bardağı bir yudumda içmiş. İçer içmez de iyileşmiş. Çünkü ahşap kuklalar nadiren hastalanır, çarçabuk da iyileşirmiş. İlaç iyi geldi mi? diye sormuş Peri. Hem de nasıl? Niye hemen içmedin o halde? Biz çocuklar hastalıktan korktuğumuzdan da çok korkarız ilaçtan. Olur mu hiç öyle şey Pinokyo? Bir daha hasta olursan? İlacını hemen iç. Olur mu? Tamam. Anlat bakalım. Seni ağaca kim bağladı? Pinokyo. Haydutlar diye söze başlayıp her şeyi bir bir anlatmaya koyulmuş. Peki altınlara ne oldu? Kaybettim demiş Pinokyo. Yalan söyler söylemez de burnu uzamış. Peki nerede kaybettin? Ormanda demiş ve burnu daha da uzamış. Ormanda kaybettiysen arar buluruz. Şimdi düşünüyorum da, ormanda kaybetmedim. İlaçla birlikte yuttum. Bu üçüncü yalanla Pinokyo'nun burnu daha da uzamış. Peri de ona bakıp gülmüş. Niye gülüyorsun Peri? Söylediğin yalanlara gülüyorum Pinokyo. Yalan söylediğimi de nereden çıkarıyorsun? Yalan hemen fark edilir yavrum. İki çeşit yalan vardır. Bu yatsıya kadar yanan yalan ve uzun burunlu yalan. Seninkisi uzun burunlu olanı. Pinokyo utancından saklanmak istemiş ama burnu öyle uzunmuş ki saklanacak yer bulamamış. 17 Pinokyo tilki ve kediyle tekrar karşılaşınca Pinokyo koca burnu yüzünden ağlamış, söylenmiş, tepinmiş. Mavi peri bir süre hiçbir şey yapmamış. Pinokyo ders alsın, bir daha yalan söylemesin istiyormuş. Ama onun üzüntüden perişan olduğunu görmeye kalbi çok dayanmamış. Kuşlara işaret vermiş. Onlar da Pinokyo'nun burnunu gagalayıp eski haline getirmişler. Sevincinden yerinde duramayan Pinokyo. Ah bir ablam ne kadar da iyisin. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum Pinokyo. Burada hep birlikte kalalım ister misin? Hem de nasıl? Babam da gelebilir mi? Elbette. Babanı almaları için birilerini göndereceğim. Ben kendim gideyim ne olur. Tamam ama sakın bir yaramazlık yapma. Orman yolundan doğruca eve git. Ne var ki Pinokyo? Yolda tilki ve kediyle karşılaşmış. Sevgili Pinokyo, diye seslenmiş tilki. Ne oldu? Niye gelmedin? diye sormuş kedi. Uzun hikaye, boş verin. Haydutlar altınları almak istedi? diye karşılık vermiş Pinokyo. Aha! Her yer haydut kaynıyor. ''Bizim gibi beyefendiler kalmadı artık.'' demiş kedi. ''Neyse, şanslısın bak.'' Karşılaştık yine. ''Altınlarını gömmeye gidebiliriz.'' demiş tilki. ''Haydutların altınlarını almadığını nereden biliyorsun?'' diye düşünüp soracağı yerde. ''Bugün olmaz, başka gün gideriz, bugün işim var.'' diye karşılık vermiş Pinokyo. ''Ne işin olacak?'' ''Asıl altın işi başka gün olmaz.'' demiş tilki. ''Niye?'' Mucizeler tarlası satılmış, yarından tezi yok, kimse altın gömemeyecekmiş orada. İşe bak. Peki tarla uzak mı? Yarım saat mesafede. Altınlarını gömersin, yarım saat içinde meyve verirler. Sen de sonra ne işin varsa onu yaparsın. Bir evvelki gün, altın ağacının bir gecede büyüdüğünü söyleyen tilki, şimdi yarım saatte büyüdüğünü söylüyormuş. Ama Pinokyo bunu fark etmemiş teklifi düşünmeye koyulmuş. Peri'yi, babasını, verdiği sözleri de düşünmüş. Hocalamış, arada kalmış ama sonra ''Tamam, hadi gidelim.'' demiş. Yarım saat değil, tamı tamına yarım gün yürümüşler. Nihayetinde tilki ''Geldik.'' demiş. Issız mı ıssız bir yerdeymişler. Tilki, Pinokyo'ya eliyle toprağa kazıp altınlarını çukura atmasını söylemiş. Pinokyo, tilkinin dediklerini yapmış. Ardından kedi Pinokyo'ya çeşmeden su alıp altınları sulamasını söylemiş. Pinokyo kedinin dediklerini de yapmış. Daha ne yapmam lazım diye sormuş Pinokyo. E, yapman gereken her şeyi yaptın. Şimdi gidelim. 20 dakika kadar sonra döner, meyvelerini toplarsın. Pinokyo sevincinden havalara zıplamış. Altınların meyve verince size hediyeler alacağım demiş. Tilki ile kedi Biz hediye istemiyoruz. ''Sana zahmetsiz kazanç sağlamayı öğrettik ya, bu bize yeter.'' diye karşılık vermişler. Pinokyo ile kucaklaşıp vedalaşmışlar. 18. Pinokyo'nun altın macerası son bulunca. Kukla şöyle bir dolaşmış. Dakikaları saymaya koyulmuş. Ardından acele adımlarla mucizeler tarlasına geri yürümüş. Bir yandan da hayaller kuruyormuş. Ya bin değil de iki bulursam. olursam, ya 2000 değil de beş altınım olursa? Hepsini toplayabilir miyim? Toplarım elbette. Ah, 5000 altından neler neler yaparım. Öncelikle kocaman bir şato alırım. Derken tarlaya varmış. Ama altın ağacı filan görememiş. İşte o zaman içine bir kurt düşmüş. Öyle üzgün üzgün baka dururken, kıkırdayan papağana rastlamış. Ne gülüyorsun öyle? demiş Pinokyo aksi aksi. ''Sana gülüyorum, saman kafalı Pinokyo. Altın meyve verir mi hiç? Dolandırıldın. Bin altın edineceğim diye elindeki dört altından oldun.'' ''Saçmalamasana sen.'' ''Sen buradan uzaklaştığında tilkiyle kedi geldi. Altınlarını alıp gittiler.'' Pinokyo'nun şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Üzüntüden gözleri dolmuş. Papağanın doğruyu söylemediğini umarak altınları gömdüğü yeri kazmış. Çok derin kazdıysa da altınları bulamamış. Haliyle dolandırıldığını kabul etmek zorunda kalmış. Hemen hakime koşup olayı anlatmış. Hakim, Pinokyo'nun ifadesini almış ama ders olsun diye onu hapse atmış. Böylece Pinokyo hem altınlarından hem de hep yanlış tercihler yapmakta kullandığı özgürlüğünden olmuş. 19. Pinokyo hapisten çıkınca Ceza süresi bitince Pinokyo hoplaya zıplaya hapisten çıkmış. Başıma net talihsizlikler geldi. Hepsi de inadımdan oldu. Beni sevenlere, benden çok daha bilgili olanlara kulak asmadım. Bundan böyle değişeceğim. İtaatsiz olmayacağım. Babacım beni hala bekliyor mudur? Mavi peri beni affedip yeniden kabul eder mi? Diye düşüne düşüne yürümeye koyulmuş. Hava karanlık, karnı da açmış. Sonunda açlığa dayanamayarak bir tarlaya girmiş. Birkaç salkım üzüm toplamak istiyormuş. Ama ne olmuş dersiniz? Zavallı Pinokyo, tavuk çalan sansarlar için kurulan kapana yakalanmış ve öylece kala kalmış. Bunun üzerine ağlayıp sızlanmaya koyulmuş ama sesini duyan olmamış. Bir süre sonra parlak ateş böceği gelmiş. Zavallı yavrum, ne oldu sana? Üzüm toplamak için tarlaya girince kapana yakalandım. Üzüm senin miydi? Değildi ama açtım. Sana ait olmayan bir şeyi açsan da almamalısın. Bir daha yapmayacağım. Ah bu başıma gelenler. Derken tarlanın sahibi kapana yakalanmış sansar olup olmadığını görmek üzere gelmiş. Sansar yerine Pinokyo'yu görünce, seni gidi hırsız diye bağırıp çağırmaya koyulmuş. Hırsız değilim. Açtım sadece ve... Açken üzüm çalan tavuk da çalar. Sana öyle bir ders vereceğim ki ömrün boyunca unutamayacaksın. Tarla sahibi Pinokyo'yu kapandan kurtarmış. Ama Pinokyo buna sevinememiş. Çünkü adam ona tasma takıp, ölen köpeğinin yerine bekçi atamış. Yağmur yağarsa kulübeye girersin. Zavallı köpeğim dört yıl boyunca orada yatmıştı. Geceleyin kulaklarını iyice aç. Olur da hırsızlar gelecek olursa havla ve bana haber ver, demiş ve çekip gitmiş. Pinokyo olanlara inanamıyormuş. Ah, okuyup çalışsaydım başıma bunlar gelir miydi hiç? Söz dinleseydim, burada bekçi köpeği olur muydum hiç? Ah bu başıma gelenler! ''Zamanı geri alabilseydim keşke.'' diye diye gözyaşları içinde uykuya dalmış. 20. Pinokyo hırsızları yakalayınca. Aradan saatler geçmiş. Pinokyo fısıltı sesleriyle uyanmış. ''İyi akşamlar Melampo.'' ''Benim adım Melampo değil.'' demiş Pinokyo. ''Kimsin o halde?'' ''Pinokyo.'' ''Ne yapıyorsun?'' Bekçilik ediyorum. Kulübedeki köpeğe ne oldu? Ölmüş. Ölmüş mü? Zavallıcık. Melampo'nun yerine sen mi bekçilik ediyorsun? Evet. Gel bak anlaşalım. Biz önceki gibi haftada bir gelip sekiz tavuk çalacağız. Eskiden tavuklardan birini Melampo'ya veriyorduk. Artık sana vereceğiz. Sen de bunun karşılığında sesini çıkarmayacaksın. Tamam mı? Tamam, demiş Pinokyo. Ama sesi tehditkarmış. Aslında görürsünüz gününüzü siz, diye düşünüyormuş içinden. Sansarlar iş başındayken, Pinokyo kümesin kapısını itmiş, avaz avaz bağırmaya koyulmuş. Uykusundan uyanan tarla sahibi cama koşmuş. Ne var, ne bağırıyorsun, diye sormuş aksi aksi. Hırsız var. Nerede? Kümeste. Geliyorum. Tarla sahibi Pinokyo sayesinde sansarları yakalamış. Onu nasıl başardın? ''Sevgili köpeğim Melampo'yu yakalayamamıştı onları.'' demiş. Pinokyo, Melampo'nun sansarlarla anlaşması olduğunu söylemek, köpeğin anısını lekelemek istememiş. Sansarlar aralarında konuşunca uyandığını, uyanınca da onların kendisine anlaşma teklif ettiğini anlatmış sadece. Tarla sahibi, ''Aferin, şerefli bir şekilde davrandın. Buna karşılık ben de seni serbest bırakıyorum.'' demiş ve Pinokyo'nun tasmasını çıkarmış. Pinokyo da özgürlüğüne kavuşmanın sevinciyle yola koyulmuş. 21. Pinokyo beyaz güvercinle karşılaşınca Pinokyo'yu gören beyaz güvercin seslenmiş. Baban Cepetto çok üzgün Pinokyo. Üç gün önce onu kumsalda gördüm, demiş. Kumsalda mı? Evet, seni her yerde aradı ama bulamadı. Şimdi kendine küçük bir kayık yapıyor. Denize açılıp seni deniz ötesi ülkelerde arayacakmış. Ah, onu bir görsen. Perişan oldu. Canım babacığım, nasıl da üzdüm onu. Nerede? Hemen gideyim. En az bin kilometre ötede. Bin mi? Ah güvercin, kanatların olduğu için nasıl da şanslısın. İstersen seni götürebilirim. Nasıl? Bana sımsıkı tutun. Pinokyo, beyaz güvercinin teklifini hemen kabul edip ona tutunmuş. Uçmaya koyulmuşlar. Pinokyo havada olmaktan, bulutlara dokunacak kadar yüksekten uçmaktan keyif almış. Yere baktığında biraz korkuyormuş. Ama hava...